Bodansavatlar Bodansavatlar Bodansavatlar Ve atta ne eşekte, ne de katına. Aradığın o lezzet, altın satırda Et pahalı diyerek Hala abi Niye konuşmuyorsun ya Dur dur çıkar kız İşte altın satın aile kasabı Niye konuşmuyorsun? Size özel peşelerinizi yediniz mi? Altın satır Etin yeni adresi Altın satır kredi kartları geçerlidir Altın satır Spor gündeminin sunar Unutmayın et giren yere dert girmez Et giren yere dert girmez Arkadaş Ne yapıyorsun Demecan abi? Döde dö Niye konuşmuyorsunuz az önce aradınız? Evet şimdi dün benim dersim vardı ya. Okulda evet. Yani şimdi sen az, önceyle, az önce ilgili ve şunu soruyorsun bak. Evet. Benim verdiğin cevap nereden başlıyor? Doğru. Çünkü benim okulda biraz böyle düşünüyorum. Geniş düşünüyorsunuz. Evet. Sebepleriyle anlatıyorsunuz. Şimdi dün dersim olduğunda sabah erken. Tamam. Dün konuşamadık ya senin. Evet. Neyse ben konuşamadım. Biraz tabii üzülüyorum her zaman konuşamayınca. Çünkü bazı bildiklerimi bizim sevgilerimizden saklayacak bir durumum yok benim. Yok canım ne olacak ya bir gün konuşmayız ertesi gün konuşunur. Ama herkes seni kadar düşünmüyor Ege'ciğim. Kim nasıl düşünüyor? Okuldan dönüyorum. Evet. Altın satır kasabı var ya bizim altın satırımız evet. etlerin. Tamam. Oradan normalde. Her gün alıyoruz etini hepsini. Biliyorum demeci abi bir gerek uzun uzun anlatmışlar. Ha nerede her gün alıyorsun Evet. Ondan sonra dükkan önüne çıkmış Sinekliğin önüne bana bakıyor. Hayda. Hayrolgiler dedim bende. İyi demiş. Ne oldu abi? Ondan sonra kafasını çevirdi. Hırt dedim. Hırt dediniz? <gülüyor> Hırt dedim. Bizden şnack'in diye baktı bana. Ne dedim selamımı demiyorsun dedim. Hayırdır dedim ne oldu dedim. Ha. Böyle bakıyor bana. Bugün dedi benim rakam girmedi dedi. Ee? Oyun dedim biz dedim kaç senedir bu işi yapıyoruz dedim biraz da şey konuştum. Saç konuştum. Ha. Oda. İşte sen dedim, sen daha yokken dedim biz bu sipari nun içindeydi. Gazeteceydim ben o zaman dedim. Ondan sonra tabii onlara bakın da Ondan sonra dedik neyse birazcık tartıştık. Ben itiş koşuyordu falan. Bu kadar büyütüp işe? Yeni o kadar da büyümezdi. Yeni böyle itiş etti ben onu. Ha. Anladım. Oda sonra dedi ki tam tam dedim. Biz dedim yarın. Dedim şey yaparız Ondan yeni Nasıl iki defa girmek için mi yani şey <gülüyor> Dün girmeli ya normalde Çünkü yani Eğer normalde bugün bir defa girseydi O şarkısı adamın Benim etimi ona göre kısıyor e, Benim etimi kısmasına bir şey deviyorum Ama benim çoluğumun çocuğumun Atını neyden kısaydım ki doğru demiş, ki. abi Madem böyle bir iki defa Şarkıya girme imkanımız var benim Yok öyle bir imkanımız bugün... ya bir gün onu denedim oldu. Onu da dün akşam akılma geldi. İyi bravos. ki. Hayır çünkü yani şimdi bir gün normalde girmesecek bize mesela adam mesela 3 kilo et veriyorsa normalde 2 kilo et verecek anladın mı? Tamam anladım ne bir Cuma'dan bahsediyorsunuz. değil mi? Cuma gittiğinde. Eğer o 2 kiloyu da ben yersem çocuklara bir şey kalmıyor. Doğru söylüyorsun. Anladın bu. mı? O zaman o 1 kiloyu benim bu şekilde yeni. <gülüyor> Yerden çıkan uzlar almam lazım. lazım. <gülüyor> Anladım. <mı>? Ondan <gülüyor> yani. Ne Sevgili seyirciler eğlenir. Bugün olmaz Azerbaycan-Türkiye maçı. Azerbaycan. <gülüyor> <Türkiye> maç. Azerbaycan-Türkiye <gülüyor> maçı. Evet. Şimdi maç Azeri olarak verilecek. <gülüyor> <gülüyor> <Maç> nasıl vereceğiz? <gülüyor> yani, Azerbaycan'da verilecek yani, anladın mı? Masumiyet televizyonlarımız. Azerice geçir. mi verecekler? Ona ona herhalde öteki kanal verin. Onların kanalı var ya bir tane He, çok büyük. Şu an altı damajlayacakmış. Hepimiz eğleniyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bu mu şimdi bu kadar mı sporunda? Yani ben artık spordan çoğulumek. Neden diye bir sor bana. Benim ne enerjim kaldı, ne gücüm, ne Ka kuvvetim. Ama vardı. insan niye spordan abi Yaba ya Yavaş yavaş konuş yavaş yavaş diyorum bunu canım. Bakın ben sonra yavaş konuşacağım. Öyle. İnek gibi okur gibi bağırmak lazım. Onu bizde seninle yani yavaş yavaş konuşmak iyi. Sen o zaman sakin sakin mi konuşalım. Sakin sakin konuşalım. Ne tamam. tersiniz? Şükordan neden, şey neden so soğudun? Şimdi bazı çarşınlıklar oluyor mesela. Tamam. Ama size şimdi şey demeyiz. Burdun kaç genedir ben bu işi yapıyorum. Bağırıyorsunuz. Tamam. Bağırıyorum. Bir şey yarar dedim bugüne kadar beni görmüyor. <gülüyor> <gülüyor> doğru hiçbir şey yaramam <gülüyor> doğru. Şimdi toplayacağım. aldım etleri tutacağım toplayacağım. Ama Doğru kaç de, yani onların? Bir aile <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani, bir Yani. <gülüyor> evet. Yani. Benim... Ha şay, zaten siz yediniz eti de bağıra bağıra yakıyorsunuz yani. Et, Şimdi Ankara'yı denetlediğim için Ankara'yı şimdi senin önüne oyunlara bugün kadar hiçbir şey kelim ben engel sen olamaz bugün ne intefere. Saiking konser. bütün hayatımı alt üst edilecek bunu nasıl anlayamam ama değil. Benim... Kesin gibi tercihli olmayacak. Lütfen bana başka yapma. 1-2 dakikalar itibari bana başka yapınmamalısınız. İyi geliyorum. Eğitim ediyorum. Modern Sabahlar Bo Modern Sabahlar Modern Sabahlar